Mesela buna örnek ne? İşte Sahih Müslim'deki mesela Ebu Hüreyre hadisi. Nebi sallallahu ne buyuruyor? diyor ki: "El imanü bi dunu ve seb'unu şube." O 60 şube. İman 60 küsur veya ne? 70 küsur şubedir. Hı? A'laha kavlülâ ilâ fe'alaha kavlülâ ilâhe illallah, ednaha imâtatül eze anı tarîk. Bunun en üstünü lâ illallah sözü. Ve en aşağısı yoldan eziyet verecek şeyleri ne yapmak? İzale etmek, kaldırmak. haya اُشُعَبَةٌ minel iman. hayat da imandan nedir? Bir şubedir. Bak şimdi burada iman tek başına zikredildi mi mutlak olarak? Zikredildi değil mi? Ne girdi bunun içine? Bütün <gülüyor> İslam'ın İslam'ın hayırla alakalı dinin hayırla alakalı bütün cüzleri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 Ve yine Allah subhanehu ve teala mesela buyurduğu gibi mesela Kâletil a'râbu âmennâ Kullem tu'minû velâkin kulû eslemnâ Bedeviler, Ara Arabiler ne dedi? İman ettik dediler. Allah subhanehu ve teala ne buyurdu? Kull de ki lem tu'minû İman etmediniz. Velâkin kulû eslemnâ İslam olduk diyiniz." Bak burada da iman zikredildi. Mukayyet olarak aynı nasda ne zikredildi? İslam zikredildi. Doğru mu?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 ve hangi hallerde mukayyet gelir onu da anladık doğru mu doğru. Kısaca topar isim isim isimle mukayyet mi abi? Şimdi şöyle Delik iman mutlak olarak gelir. Şimdi mutlaktan kastımız önceye kalalım. Mutlaktan kastımız iman tek başına mutlak olarak zikredildi. Doğru. Tamam. Bu mutlak hale. Mukayyetten kastımız şu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 İzeftereka çiteme'e, izeçte me'eftereka. İze, izeftereka, i̇ze, ize içteme'e. Şey pardon, izeçte me'e, iftereka. Ve, ve izeftereka çiteme'e. Yani toplandıkları zaman ayrılırlar. Ayrıldıkları zaman toplanırlar. Eğer Arapça kalıp istiyorsan alimler böyle anlatmıştır. Toplandıkları zaman ayrılırlar, ayrıldıkları zaman toplanırlar. Ne demek bu? Toplandıkları zaman ayrılırlar. Yani imanla İslam toplan toplandığı zaman ayrılırlar. Ne olarak ayrılırlar? Mana olarak, delalet ettiği şeyler olarak ayrılırlar. Mesela Cibril hadisi. İmanla İslam toplandı mı bu nasda? Toplandı. Mana olarak ve Sellem ayrı ayrı anlattı mı? Anlattı. O zaman imanla İslam toplandığı zaman ne yapar? Ayrılırlar. Ama ayrıldığı zaman ne yaparlar akı? Toplanırlar. Doğru mu? Mesela işte Müslümdeki hadis gibi. Bak iman tek başına edilmiş ayrı olarak İslam'dan ama İslam'ı içermiş. Doğru mu? Hı hı. Şimdi iman 70 kişinin şubedir dediğinde bunun içinde namaz yok mu? Oruç yok mu? İslam'ın şartları yok mu? Var. Neden? Çünkü en üstünü la ilahe illallah en altı yoldan neziyet verecek şeyleri kaldırmak. Bütün dinin hepsi bunların arasında. Mesela Allah Kur'an'da dediği zaman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 açık bir şekilde amelin imana dahil olduğunu gösterir tamam Bundan dolayı şimdi mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor akhiyye? Bak dikkat et İnnel mu'minunellezine izâ zikirallahu vajilat kulûbuhum ve izâ tuliyese aleyhim ayâtuhu zâdathum îmânen ve alâ rabbihim yetevekkülûn ellezîne yukîmûnes salâte ve mimmâ razaknâhum yunfikûn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 Ürperir. Kalbin ülpermesi Hangi amellerden? Kalbi amellerden değil mi? Ve izâ tulyet aleyhim zâdetuhu zâdetuhum iman Ona ayetleri okunduğu zaman bu onların imanını arttırır. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. Rablerine ne yaparlar bunlar? Tevekkül ederler. Tevekkül hangi amel? Kalbi amel değil mi? Kalp amellerine. Onlar ki bak devam ediyor Allah. Onlar ki yani kim? Müminler. Yukîmûnes salâti. Namazı ikamet ederler. Hangi amel? Zahir amel. Ve mimma razaknâhum yunfikun Hangi amel? Zahiri mali amel. Ula sonra ne diyor? Dikkat et sonunda. Ulaike humul mu'minuna Hakka İşte gerçek mü'minler nedir? Onlardır. Görüyor musun? Lehum derecatun inde rabbihim. Onların Rableri katında dereceleri vardır. Bak derece derecedirler. Görüyor musun? Inde rabbihim ve mağfiretun. Ve onlara bir mağfiret vardır. Rablerinden. Ve rizkun <Sessizlik> kerim. Kerim bir rızık vardır. Görüyor musun? Nasıl iman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 Her durumdaki kasıt diğer durumdakinden farklıdır. Anladın mı burayı? Hı hı. Şimdi mesela Allah Subhanahu ve Teala ne buyuruyor? Ahzab suresinde "Kad ya'lemullahu'l mu'avviqina minkum." Bak, münafıklar hakkındadır bu, tamam? Bak Allah ne buyuruyor? "Kad ya'lemullahu'l mu'avviqina minkum ve'l qa'ilina li'ihwanikum helumma ileyna, helumma ileyna." İçinizden engelleyenleri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 Savaşa gelseler bile size karşı cimrilik ederek gelirler. Fe iza jaa'al khauf ra'aytuhum yanzuruna ileyk taduru a'yunuhum kellezi yughsha aleyhi minel maut Korku geldiğinde ölümden üstüne baygınlık çökmüş kimse gibi gözleri dönmüş halde sana baktıklarını görürsün. Fe iza zahaba'l o korku <gülüyor> gidince de selaku kum bi'el sinatin hidadin al alel hayr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 Kardeş, kardeşin. İçlerin, iç, içinizden engelleyenleri ve kardeşlerine yanımıza gelen, gelin diyenleri Allah elbette bilir. Ha. Burayı şimdi yakala, bunu aklında tutun mu? Bu ayet. Bu ayet Ahzab suresinde. Kaçıncı ayet bu ayet? Kaçıncı ayet ee, Allah alem 18, 19 olacak. Tamam. Ş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 yemin ederler ne yemin ederler Billahi Allah'a ne üzerine innehumlemin kum sizden olduklarına dair ne yaparlar yemin ederler sonra Allah ne buyur vemahumminkum Halbuki onlar sizden değildir Değil. vekin kavumun yarakkun fakat onlar korku, korkak bir topluluktur Bu da tövbe süresinde tamam bak şimdi Allah şühane a çaala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 Örnek var Kur'an ı Sünnet'ten bunlarla alakalı. Doğru mu? Hı. Bu dilde maruf bir şey. Bütün dillerde de bu maruf. Arap bir edebiyatında zaten bu zahir gün gibi açık. Tamam Şimdi ahi. Şimdi burayı yakala. İşte ikinci asılı asıl vurgu yapılması gereken nokta burası. Çünkü bu önce bu misali vermemiz gerekiyordu. İşte ahi bak. Aynı şekilde iman da böyledir.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 Aslı itibariyle ispat olunur, sonra aynısı kemali itibariyle nefya olunur. Anladın mı şimdi ahi? Şimdi bazen birisine iman ispat olunur. Neden? Yani aslı kastedilir buradan. Bazen de birisinden nefya olunur. Yani ne? Kemali kastedilir. Var mı arasında bir çelişki? Hiçbir çelişki yok değil mi? Çünkü ispat edilen kısmı ne? İmanın kemali mi? Değil. Neyi? Aslı.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 hepsini hepsini bilmiyordu. He, hepsini bilmiyordu. Mesela Allah Sübhanehu ve Teala ne buyuruyor? Ve min ehli'l-medineti maradu alannifak la ta'lemuhum. Nahnu na'lemuhum cenu'azzibuhum merratayn summa yuradduna ila azabin azim. Yok ki Medine ahalisinden, Medine ehlinden münafıklıkta uzmanlaşmış, yamanlaşmış kimseler vardır. Siz onları bilmezsiniz. Ben o yazılı olanlardan başka bir şey. Sonra Allah ne diyor? Nahnu <gülüyor> la Biz onları biliriz. Nu'azzibuhum <gülüyor> merrateyn. Onları iki kere cezalandıracağız. Summa yuradduna ila azim. ne? Azim bir azaba onlar sürüklenecektir, götürüleceklerdir. Yani 70 taneden fazla var değil mi abi? O yazılı olanların dışında da var yani. Şüphesiz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 Evet devam ediyoruz. <gülüyor> ne dedik ha? O yüzden diyoruz ki Şeyhul İslam yani bundan dolayı da bu yüzden de Şeyhul İslam'ın da fetvasında dediği gibi kendilerinden imanın nef yolunması onları kafir kılmadı. Yani dünyada kafir görülmediler bunlar. Anladın mı? <gülüyor> Sadece ayret hükümleri ile alakalı iman nef yolundu. Dünya hükümleri ile alakalı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 yani Müslümandır de. O tekrarlıyor mümin, nebi sallallahu aleyhi Müslüman diyor. O mümin diyor, nebi sallallahu aleyhi ve Müslüman diyor. Bak şimdi aخي. Sad radiyallahu an neyi ispat etti? Orada Hı. bulunan kişi için imanı, Hı. nebi sallallahu aleyhi sellem ne dedi? İman ismini ne yaptı orada? Engelledi, doğru mu? Evet, asıl Müslüman dedi. Ha, peki. Şimdi o Sad'ın teskîye ettiği bir adam. Doğru değil mi?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 Bir gün Nebi sallallahu aleyhi ve sellem cariye hadisini biliyoruz. Adam getiriyor cariyesini işte kıssa uzun işte çoban olarak yolluyor işte cariyesini vesaire. Bir tanesi yeniyor vesaire sonra getiriyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor Allah doğru mu? Allah nerede?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 Nebi Sasserim Müslüman derken Allah açın şimdi Mümin olmayan bir insana Müslüman denir mi? İman hiç bulunmayan kalbinde insana Müslüman denir mi? Denmez. Ha? Denmez ha? Denmez. Peki Nebi Sasserim ona Müslüman dediğinde yani o lafının içinde bu adamın kalbinde iman var yok mu? Var değil mi? İman iman var. Yani Nebi Sasserim Müslümanın Müslüman de demesinde demesinin içinde.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 İmanın hmm. aslı olanları da, yani zayıf imanlı olanları da kapsar. Çünkü bu genel bir lafız. Hmm. O yüzden biz inşallah deriz burada. Anladın mı? Kendimizi tezkiye etmemek için. Selef mesela beş sebepten dolayı inşallah demiştir. Bunlardan bir tanesi tezkiyeden kaçınmak için. Anladın hmm. O yüzden bak şimdi akıyım. Ee, mesela bak. Allah Subhanahu ve teala ne buyuruyor? من قَتَلَ مُؤْمِنًا خَتَاً فَتَحْرِيرُ rakabetin mu'mine. Kim bir mümini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 Mümin ismini almaz, anladın mı Hı -hı. Ama imanın aslı itibar alınarak mümin ismini ne yapılır? Alınır. Mesela başka bir örnek. Allah سبحانه ve تعالى ne buyurur؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَّلَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارُ. Allah ve Resulü bir hüküm hakkında hükm bir durum hakkında hükm ederlerse mümin erkek ve mümin kadının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 Nebisa Selam ona sordu. Ben kimim? Sen Allah'ın Resulüsün. Ha? Evet. Allah nerede? Allah Sema'nın üzerinde. O mümindir. Dedi değil mi Nebisa Selam? Bak ne amelden bahsetti, ne cariyenin bir amelini gördü. Direkt ona ne ismi verdi? Mümin. Ha demek ki amel imandan değil. Eğer amel imandan olsaydı Nebisa Selam ona mümin diyemezdi. Evet. Bak şimdi bu onların cehaletidir. Anladın mı? Evet. Bu onların neyi? Cehal Cehaleti. Aksi halde Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem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 Allah'ın izniyle bundan dolayı saat hadisi olsun, cari hadisi olsun, mümin köle, azat etme bunlar ne demek olsun? Bunların hepsi maruf, Hiçbirisinde tamam. işgal yok. Hepsi fık edilmeye müsait. Tamam ahi? Hı. İşte akı bak. Eğer bu kaydı fık edersen, mesela cari hadisindeki şüpheyi ne yapmış olursun? Hı. Def etmiş olursun. Veya henüz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 kalpteki derecesinin şu an e, Kamil mümin ismini alacak dereceye varmaması. Orada nefya olmuyor. Tamam. O yüzden Allah'ın müstah'ın yani bugüne kadar insanlar iman, imanı Ehl-i Sünnet adı altında Sübhanallah. Hem yanlış anlattılar yanlış anlıyorlar bunların hepsi şikar oluyor. Yani nasıl hala bu duruma geliniyor bazen anlamak mümkün değil yani. O yüzden işte yani anlamak mümkün değil derken şu yoksa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 azalarda ne? bunun zuhur. gerekliliği zuhur etmesi gerekir. Her kim bunun gerekliliğini azalarda gerçekleştirmezse bazen bu kalbinde ilma, iman olmadığına işaret eder. Bak dikkat et. Diyoruz ki bak is, imanın aslı kalptedir. Ancak bunun gerekliliği kalpte olan bu imanın gerekliliği uzuvlarda, azalarda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 İmanın müsemması itlak edildiğinde bak bunların hepsini Şeyhul İslam söyler söyledikleri bu söylediklerimi. Bu söylediklerim hepsini söyler Şeyhul İslam Zaten bundan dolayı diyor ki Şeyhul İslam imanın müsemması itlak edildiğinde kalp, söz ve azaların amelini <gülüyor> Mutlak olarak hani dedi ki demin mesela mutlak olarak iman lafzını kullandığınız zaman. Şimdi ben sana diyorum ki ahi bak. E, iman güzel bir şeydir. Bunun içine ne girer? kalbi yani, kalp girer söz mutlak, girer mutlak anladım mutlak demişler mutlak it, itlak mutlak aynı şey aslında tamam hmm. hepsini yani iman eşittir ne olur din olur bunu belirttiği edersin başında hmm. o yüzden ahi, Ademoğlunun Adem oğlunun tabiatında bak şimdi kadir olduğu halde mutlak olarak ameli terk edenin kalbinde iman olması imkansızdır Adem oğlunun tabiatında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 Anladın mı? İnsanlar daha imanı, imanı anlayamayan insanlar 3 nasla 5 nasla tek, çöpçü tekfir ediyor. İmanı anlamayan insanlar 3 nasla 5 nasla bütün herkesi İslam'a sokuyor. Anladın mı? Bunların hepsi müşkilat yani. Bunların hepsi selefin fehminden, alimlerimizden uzak olmaktan kaynaklanıyor. O yüzden her kim zahir amellerini mutlak olarak terk ederse bu insan kafirdir. Ama cüzlerini terk ederse cüze göre ne yapar?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 İmandan çıkmaz zina yapamayan Ha, Bu konuyu da tartışmıyorlar diyorlar. ki fasık olarak mı öldürülür, kafir olarak mı öldürülür? Şüphesiz ki bu insan kafir olarak öldürülür. Kafir hükmü Yani kefenlenmez. Atabilir namazı kılınmaz. E i̇şte leşi kokmasın diye pis bir çukura atılır. Bu hükümle alakalı bizim söylediklerimiz. Tamam O yüzden...